Kıymetli izleyenlerimiz tekrar birlikteyiz. Efendim ismini vermek istemeyen Iğdır'dan bir izleyicimiz şöyle sormuş. Eşim bana tavır yapıyor, sürekli yalan söylüyor. Yemeği bile git kendin al ye diyor. Eşime sana hakkımı helal etmem diyorum dediğimde bana etsen de etmesen de fark etmez diyor efendim. Evet. Bu bir imam meselesi. Aileyi anlatırken, eşleri anlatırken onlar bir araya gelmiş, iki ortak değildir. Onlar ebedi hayatlarını beraber kazanabilmek için, Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini, cenneti beraber kazanabilmek için bir araya gelmişlerdir. Dünyada eğer birbirleri için huzur olurlarsa, saadet olurlarsa, Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi, aleyhissalatü vesselam, kadınların en hayırlısı, eşi kendisine baktığında gönlü huzurla dolandır. Onu gördüğünde gönlü huzurla dolandır. Bu e, aynı şey erkek için de geçerlidir. Eğer birbirlerini gördüklerinde gönülleri huzurla doluyorsa, Ayet-i Allah Adem'i yarattı, ondan da eşini yarattı. Gönlü yanında sükun bulsun diye, huzur bulsun diye, sekineti bulsun diye buyurduysa eşlerin böyle olması gerekir. Eğer Allah'ın hesabını yapmadan eş olmaya çalışıyorlarsa bu durumda kendilerini birbirlerinin ortağı gibi görürler. Karşılıklı haklara sahip iki insan gibi, iki ayrı insan gibi görürler ki bu doğru değildir. Kendilerini bir görmeleri gerekir. Biri mutlu olduğunda mutlaka öteki de beraber mutlu olur. Ama biri huzursuz olduğunda ötekinin huzursuz olmaması mümkün değildir. Çünkü bir arada yaşıyorlar, aynı evde yaşıyorlar. Onun için eşler birbirini, karşısındakini ne kadar mutlu ediyorsa kendisi de o kadar mutlu olur. Karşısındakine ne kadar huzur veriyorsa o kadar da huzurlu olur. Ama o huzur vermeye çalışırken, mutlu etmeye çalışırken karşıdaki nankör biri olabilir. Uzun bir süre eğer bunu yaparsa, o da o nankörlüğe devam ederse yapılacak bir şey kalmıyor. O zoraki arkadaşlık gibi olmuş olur. O bir aile olmuyor. Orada büyüyen çocuklar da e, manevi olarak, e, psikolojik olarak e, sorun yaşarlar, sıkıntı yaşarlar. Daha sonraki hayatlarında bu onların önüne gelir. Eş olarak da evlenirken de e, kız çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun, büyüyüp evlendiklerinde de onlar da o e, korkuyu yaşarlar evlenmeden önce. Evlenince de o sıkıntı devam eder. Bazen olur ki e, ömür boyu o sıkıntıyı, o sorunu yani çözemezler. Üzerinden o sıkıntıyı atamazlar. Böyle bir durumda ne yapılması gerekir? Ben böyle istiyorum, böyle yap demek doğru değildir. Allah'ın istediği budur, sevdiği budur. Bununla beraber örnek olarak Resulullah Efendimiz'in aile hayatını onlara göstereceğiz, öğreteceğiz. Söyleyeceğiz, anlatacağız. Sahabenin hayatını anlatacağız. Allah'ın emrini, Resulü'nün tavsiyesini anlatacağız. Dinleyip dinlememek onlara ait bir durum. Bu durumda yapılması gereken şey dua etmektir. Allah hidayeti verirse o aileye, o yuvaya mutluluk gelir, saadet gelir, huzur gelir. <gülüyor> Allah'ın hesabı yapılınca Allah o eve rahmetiyle tecelli edince o eve melekler misafir olunca orası huzurla mutlulukla, saadetle dolar. Yok eğer sıkıntı varsa, sorun varsa orada şeytan vardır. Şeytanın olduğu yerde de huzur olmaz, mutluluk olmaz, saadet olmaz. Sadece sıkıntı olur. Sadece insanların orada ben demesi kaldır. Ben, bana göre, bence. Aynı şekilde karşısındakini de kendinden ayırıp sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın ya da onun e, hatasını, kusurunu böyle yüzüne vurur. E, şeytanın zaten en sevdiği şey odur aileyi, yuvayı bozmaktır. Orada sıkıntı çıkarmaktır. Zaten bunu yaptığında huzur diye bir şey kalmaz. Onlar ibadetini bile yapamaz. Allah'ın rızasını kazanmaları çalışırken, kazanmaya çalışmaları gerekirken orada e, evlerinde ibadet yapmaları, Allah'ın kelamını okumaları, birbirlerine Allah'ın ayetlerini anlatmaları, Resulü'nün hadislerini anlatmaları gerekirken Başlarlar kavga etmeye, başlarlar birbirine sıkıntı vermeye, ev cehenneme dönmüştür. Oradaki e, bulunan insanların da gönlü cehenneme dönüyor. Çocuklar da buna dahildir. Bunu yapan, buna sebep olan mutlaka bunun cezasını çeker. Etrafına verdiği o sıkıntıyı mutlaka kendisi çok daha şiddetli bir şekilde görür ki bu onun karşılığıdır, bu onun cezası olmuş olur. Zerre kadar hayır, zerre kadar şer kaybolmaz. Mutlaka insanın karşısına gelir. Buna rağmen yapılması gereken şey nedir böyle durumlarda? Biri hayrı istiyorsa, Rabbinin rızasını istiyorsa yapması gereken şey sabretmektir. Güzel yapmaya, doğru yapmaya devam etmektir. Bunun karşılığında neyi kazanır? Bunun karşılığında Allah sabredenleri sever. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'ın beraberliğini kazanıyor, Allah'ın sevgisini kazanıyor. Bu her şeye değerdir. Bu Allah'ın rızası, sevgisi, Allah'ın beraberliği her türlü sıkıntıyı çekmeye değerdir. Buna da katlanıp Allah'ın rızasını, sevgisini, beraberliğini gözetip sabretmeye çalışırsak inşallah göreceğiz ki kazanacağız. Yanlış yapanlar da sonra mutlaka pişman olur. İnşallah iş işten geçmeden pişman olurlar, tövbe ederler. Yoksa Allah herkese hakkını teslim eder. Evet. Yine ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Erkeğin eşine verdiği ziyneti erkeğin eşinden izinsiz olarak satma hakkı var mıdır? Bayanın eşinden bu ziyneti gizlemeye hakkı var mıdır? Eşinden gizli satmaya hakkı yoktur. Çünkü onu vermişse o artık eşine aittir. Onun Ona ait olan bir şeyi alıp satamaz. Kadın olsun, erkek olsun ikisi de mal sahibi olma hakkına sahiptir. Allah bu hakkı vermiştir, ayrı ayrı vermiştir hem de. E, gizli bir hakkı var bilir. Kendisine ait olan bir şeyi gizleyebilir. O ona aitse onu gizleyebilir. Ama aslında eşlerin böyle olmaması gerekir. Söyledim biraz önce. Bir olması gerekir. Bir olmaları gerekir. Birinin sevinci, ötekinin sevinci, ötekinin sıkıntısı, ötekinin de sıkıntısı olmalıdır. Onlar kendilerini bir gibi görmelidir. Ayrı ayrı değil. Ama eğer böyle bir durum varsa eşi onlar habersiz satamaz. Buna beraber o da kendisine ait olan bir şeyi Sonra sorun sıkıntıyı yaşar diye, onu alır satar diye veya sorun sıkıntı yapar diye gizleme hakkı da sahiptir. Çünkü ona aittir. Evet. Efendim Diyarbakır'dan bir izleyicimiz yetimi olan birisi zekat verebilir mi? Evet. Mal, kimin mali olursa olsun zekat e, düşer. Zekatı verilmelidir. Sonuçta zekat e, yapılan ticaretten, kazançtan veriliyor. Eğer kazanılmışsa, o bir ticaret maliyse dolayısıyla o ticaretin zekatını kazancın zekatını e, vermeleri gerekir. Eğer yetimlerin maliyse o zekattan aynı şekilde aynı şekilde e, yetimlere vermesi en doğrusu en uygunudur. Efendim, Yetimlerken? Başka yetimlere yani. Başka yetimlere. Burada evet. yetimi olan birisi. Evet. Zekat, zekat verebilir, mi? verebilir. Verebilir, vermesi gerekir. Evet. Efendim, yine aynı izleyicimiz olması muhtemeldir. Geçmişte dövme yaptırmış birisi şu anda yaptığından pişmansa aldığı abdesti kabul oluyor mu? Dövmesinden ötürü gusul abdesti olmaz diyorlar. Evet. Bir soru gelmiş efendim. Yanlış. Yanlış. Ee, dövme, ne gusüle ne de abdeste mani değildir. Tıpkı kana gibi veya herhangi bir şekilde e, deride bir e, sorun, sıkıntı olursa, diyelim ki oraya bir bez bağladık, abdest alırken ne yapması gerekir? Üstünü mesh etmesi yeterlidir. Bu gusül abdesti için de geçerlidir, bir sorun, bir sıkıntı varsa. Ama diyelim ki kınalanmış, elini kına yapmış, aynı şey geçerlidir. O, o da derinin altındadır. Öteki derinin üstünde olmasına rağmen derinin altındaysa zaten sorun yoktur. Onun için dövme herhangi bir şekilde abdeste ya da gusle mani değildir. Herhangi bir sorun sıkıntı olmaz. Sadece e, yaptığı şey doğru değildir. E, kendi kendine eziyet etmiştir. Bununla beraber Allah'ın yarattığını tahrif etmiştir. E, güzel olur diye onu yapmıştır. Bilmeden yapmıştır. Herhangi bir sorun sorumluluk da yoktur, e, gönül rahat olsun, e, böyle şeyleri sorun yapma doğru değil. Allah bizden kulluk istiyor, abdiyet istiyor. Malını canını vermeden cenneti alamasın diyor. Öyle değil mi? Evet. Bu öyle el eleşeyle, böyle şeylerle meşgul olmak e, şeytanın hellesidir. Kim bizi meşgul etmeye çalışıyorsa böyle şeyleri e, dinlemek doğru değildir. Onun için herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı olmaz. Bize düşen Rabbimizi Sevmeye çalışalım. Onu tanımaya çalışalım. Onu anlamaya çalışalım. Kendimizi tanımaya çalışıp kulluğumuzu yapmaya çalışalım. Gönlümüzü böyle şeylerle de meşgul etmeyelim. Böyle basit şeylerle Şeytan bizi meşgul ediyor, şeytani dinlemeyelim. Herhangi bir sorun yoktur yani. Ersi Kara Aslan Allah'tan bir şeyleri istemeyi değil de Allah'ın kendisini bize istemeyi öğrettiğin için Allah'ın kendisini bize istemeyi öğrettiğin için sonsuz teşekkürler olsun. Seninle geçen yıllarımıza hamdolsun. Kaktüs olan sizin yanınızda gül oluyor efendim demiş. Devamla Allah kıyamet günü beni hesaba çekerse ne yaptın diye sorarsa ya Rabbim seni seven bir kulunu sevdim, onun yanında onun yanında ayrılmamaya çalıştım. Onun sana kulluk yaptığı gibi ben de sana kulluk yapmaya çalıştım. Senin sevdiğin kulunu sevdim derim inşallah. İnşallah. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah'a karşı takva sahibi olun, sadıklarla beraber olun. Niye sadıklarla beraber olmamız gerekir? Sadık olmak için. Eğer sadıksak, sadakatimizi korumak için. Yoksa Allah'ın Fatiha'da buyurduğu gibi kendisi kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmayı Allah emrediyor. Yoksa ya gazaba uğrarız ya da delalete kalırız. Allah bizi e, hak olan cemaatten kıl kadar ayırmasın. Hayranlardan eylemesin. Ee, i̇nşallah böyle e, Allah'ı sevenlerle beraber olmaya çalışacağız. Sadıklarla beraber olmaya çalışacağız. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla olmaya çalışacağız. Onlar gibi olmaya, onlar gibi yapmaya çalışacağız ki Allah'ın nimet verdiği kullarından olalım, sadıklardan olalım. İnşallah hep böyle devam edeceğiz. İnşallah. Efendim Fatma Aydın, selamun aleyküm. Hocamıza aslında çok sorularımız var. İnşallah zamanla soranlardan oluruz. Hocamıza sorar mısınız? Çocuklarım, eşim hiçbir ibadeti yapanlardan değil. Bu aciz kul ise ne kadar desem de evde kıyamet kopuyor. Sabretmeye çalışıyorum ama bedenim yorgun ve bitkin bu hallerine ve bu gidişatımıza nasıl dua etmeliyim ve dualarınızı istiyorum demiş efendim. Evet. Bir tek bizim dua etmemiz yetmiyor. Onların da kendilerine dua etmeleri lazım ki Bizim de duamız Onların duasına destek olup Duamız kabul olsun Ama Hem Kendisi ibadetini yapmaya çalışıyor Hem de Ailesinin, aile efradının ibadet ehli olmasını istiyor Ve bu dert ediniyor İşte Allah'ın emrettiği gibi, buyurduğu gibi kendinizi ve ehlinizi, yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun. Demesi bunun içindir. Ve kardeşimiz bunu yapmaya çalışıyor. Hem kendini korumaya çalışıyor, kendini cennete taşımaya çalışırken, bir de ailesini, aile efradını, eşini, çocuklarını taşımaya çalışıyor. Bu peygamberi bir vazifedir. Allah'ın bütün kullarına verdiği vazife, bir de peygamberi bir vazifedir. Onun bu çabası, bu gayreti ona kazandırır. Ona kazandırır, inşallah Allah onun o emeğini, çabasını, gayretini, o e, onların kulluğunu, dert edilmesini e, boşa çıkarmaz. Evet. Meyvesini verdirir. Sonra onlar e, Allah'a döner. E, herhangi bir dua, bundan daha e, kuvvetli dua olmaz. En güzel duayı haliyle yapıyor, tavrıyla yapıyor, gönlüyle yapıyor. Ee, i̇nşallah Allah duasını kabul eder. Onlar da Allah'a döner. Ee, büyük pişmanlıklar yaşamadan inşallah döner. Ee, Allah ondan razı olsun. Allah mübarek etsin diyoruz. Bunu da dert edilmeyelim. Yani diyor ya, tabiri caizse yoruldum. Hiç yorulmayalım her halımız, her tavrımız, onlara her yardım etme isteğimiz mutlaka bize kazandırıyor. Mutlaka onlara da kazandırır. Yoksa kim bilir daha neler olmuş, nasıl sıkıntılar yaşanmıştı. Duamız kabul oluyor aslında. Duamız tutuyor onları. Böyle duaya devam edeceğiz. Duamız kabul olmuştur inşallah. Efendim Sevim Dincel Sevgili Pir Efendi hocam, sorularımın cevaplarını alıyorum. Allah Allah'ın Allah razı olsun. Allah razı olsun sizlerden ama sorun bitmiyor ki bende hocam 4-5 sene önce beni bırakan şey 3 gün önce bana haber göndermiş. Yakışmayan bir söz. Ben bu söze kızmadım. Kızmadım sandım ama hocam sorun burada. Gönlüm nasıl bir hal aldı ki sanki Alt üst oldu sizi o kadar içten seyredip dinlerken nasıl söyleyeyim yüzünüze bakamaz oldum utanır oldum Sizden sadece sesinizi dinledim niye böyle oldum ne yapmalıyım hocam sizi seviyoruz çok dinleyen var İyi ki açtınız bu kanalı Çok güzel programlarınız var Allah'ım razı olsun sizden Allah isteyene her yerden sesleniyor ve öğretiyormuş Şükür Rabbime ben aradığımı buldum. Gönlümdeki sizsiniz. Geri dönüş yok. Rabbim gösterdiği sizi bana. Hayırlı sohurlar. Söz hakkındaki o karşıdaki oturan kardeşimin yerinde olmayı çok isterdim. Ne mutlu ona demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimiz gönlündekini söylemiş. Mutlaka bir mümin dostunu düşmanından ayırt etmelidir. Neden dolayı? Ferasetinden dolayı. Müminin feraseti vardır çünkü. Müminin ferasetine karşı takva sahibi olun buyurdu. Çünkü o iban ile bakıyor. O Allah'ın nuruyla bakıyor çünkü. Onun için kim bize zarar veriyor, kim bize fayda veriyor ferasetle baktığımızda bunu mutlaka anlarız. Onun için kim dosttur, kim düşmandır? Bunu mutlaka anlarız. Bizi Allah'a yaklaştıran bizi kendi kendimize yaklaştıran, gönlümüzü Allah'a döndüren, ahirete döndüren, bize güzellikler yaptıran dosttur. Tam bunun tersi olanlar da düşmandır. İsmi ne olursa olsun. O fark etmiyor. Ee, onun için gönlümüze bakacağız. E, tercihimizi öyle yapacağız. Takdiri öyle yapacağız. E, çünkü ebedi hayatımız için yapacağımız takdir bizim kendi elimizdedir. Allah onu bize teslim etmiş. Biz de kararımızı doğru verip e, yolumuzu öyle yürüyeceğiz inşallah. Mesela bütün kardeşlerimize de söylüyoruz. Arada bir e, söylüyoruz. Eğer bir kardeşimiz bizimle beraber olduğunda bizi dinlediğinde, bizimle beraber yürüdüğünde eğer her gün biraz daha Allah'a yaklaşmıyorsa, Allah'a karşı muhabbeti artmıyorsa, samimiyeti artmıyorsa, yakınlığı artmıyorsa her gün biraz daha cennete yaklaşmıyorsa, gönlü, Allah'ın isimleriyle cennete dönmüyorsa, yani biraz daha merhametli, biraz daha sabırlı, biraz daha hoşgörülü, biraz daha affedici, biraz daha ikram edici, biraz daha kerim, biraz daha cömert olmuyorsa ne diyoruz? Hemen burayı terk etsin diyoruz. Bizi de meşgul etmesin, kendini de meşgul etmesin. Nerede kazanabiliyorsa oraya gitmelidir kiminle beraber yürümek istiyorsa evet, yeri orasıdır, orada yürümelidir diyoruz. Onun için kim nerede kazanabiliyorsa yeri orasıdır. Tercihi kendisi yapacak. Kendini kandırmadan, kendine bakıp bunu anlar. Yoksa kendisi değişmeden, ilerlemeden, Allah'a yaklaşmadan herhangi birinin işte efendim şeyhimiz bizi kurtarır, bizi cebinde taşır, yok bize şefaat eder demesi kendi kendini kandırmasıdır, onların birbirlerini kandırmalarıdır. Allah kulundan kulluk, abdiyet istiyor. Hazreti insan olmasını istiyor. Yeryüzünde halife olmasını istiyor. Kendisine ayna olmasını istiyor. Her bir kul bununla yükümlüdür. Onun için ne diyoruz? Veliyetten aşağısına razı olmuyor, olamam. Ya mümin olur, veli olursun, bu kararı verirsin bizimle beraber ya da bizi meşgul etme diyoruz. Varsa böyle bir kararın buyurun diyoruz. Burada başka bir şey de yok diyoruz zaten. Ama burada kazanamıyorsan bunu yapamıyorsan hemen buraya terk et diyorum. Evet. Ee, kardeşimiz gönlüne baksın inşallah. Ee, rahat olsun. Ee, ne diyoruz? Hayırlı yolculuklar. Evet. Efendim Hocam selamünaleyküm demiş bir izleyicimiz. Hocam ben Ali Bursa'dan <gülüyor> yazıyorum. Benim babam 10 sene önce bir adakta bulundu lakin ömrü vefa etmedi, vefat etti. Allah rahmet eylesin inşallah. Amin. Adağını kesemediği maaşı var, annem alıyor. Ama şu anda kredi çekildi, maaş alamıyor. Bu adağı oğlu olarak ben kendi kazancımla kesebilir miyim? Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Bir baba vefat ettiğinde eğer borçları varsa, borcunu kim öder? Mali varsa o malından ödenir. Sonra mirası pay edilir, Allah'ın emrettiği gibi. Mali yoksa varisleri onun borcunu öder. Aynı şekilde da borç demektir. Ee, söz Verilen söz sorumluluğu gerektirir buyurdu Allah ayet-i kerimede. Allah'a söz vermiş ki bunu böyle yapacağım adamıştır çünkü. Eğer kendi imarı yoksa evlatları, çocukları, yakınları yani varisleri o borcunu ödemelidir. O kurbanı kesmelidir yani. Hatta bu onlar üzerine de borç olmuş olur. Onların bu borcu ödemeleri gerekir. Mesela sahabe döneminde biri gelip Resulullah Efendimiz'e Ya Resulallah babam hac için e, niyet etmişti. E, aynı zamanda adammıştı. Haca gideceğim diye. Ama vefat etti. Onun yerine ben hac edebilir miyim? Evet. Ne buydu Resulullah Efendimiz? Eğer babanın borcu olsaydı öder miydin? Evet dedi. İşte bu da onun üzerine borç olmuş. Onun için bunu ödemen gerekir. Onun yerine o hacı yapın dedi. evet Böyle bunu anlamak gerekiyor. Efendim, ben Ergani'den Gül, Gülbin Toy Bizlere aşkı tattıran hocamızı aşk ve Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Aşk yaratılan bir hal midir? Bir varlık mıdır? Allah ile ilgili olan tarafı nedir? Evet. Aşk Allah'ın tecellisidir. Aşk Allah'ın zatı tecellisidir. Sıfat tecellisi, isim tecellisi başka. Aşk Allah'ın zati tecellisidir. Allah bir kula ile tecelli edince sıfatıyla tecelli edince sıfatlarıyla isimleriyle tecelli ederken elbette ki zatı tecelli buna daha evdir. Evet o tecellinin karşılığı aşk'tır, muhabbettir. Allah'tan tecelli ediyor. Allah bir kulunun gönlüne rahmetiyle tecelli edince onun içinde aşk da vardır, muhabbet de vardır. Onun için aynı zamanda o aşk, o muhabbet imandır, sevmektir yani. Onun için söylüyoruz, insan aşktan ibarettir. Aşktan başka, onun hakikatinde aşktan başka hiçbir şey yoktur. Çünkü Allah zatıyla, sıfatıyla tecelli etmiştir. O e, aşkı, sıfatlar bürümüş, elbise olmuş ona. Allah'ın isimlerini, güzelliğini elbise olarak giymiş. Ama o isimlerin e, özünde ne vardır? Aşk vardır, muhabbet vardır. Ve bu da Allah'ın tecellisidir. Zati tecellisidir. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Evet. Nebahat Şırnak'tan efendim. Özellikle Pederime gitmeyeceğim diye Kur'an'a yemin ettim. Bunun hükmü nedir diye sormuş efendim. Evet. İster Allah adına yemin etsin. ister Kur'an'a yemin etsin. Ee, yanlış bir anlaşılma var burada. Sanki Kur'an'a yemin edilince yeminlerin en büyüğü sayılır, öyle değildir. Allah adına yapılan yemin, yeminlerin en büyüğüdür. Kur'an Allah'ın kelamı ama Allah adına yapılan yemin o kelamın sahibine yapılmış yemindir. Doğru bir yemin değildir, böyle yemin edilmemesi gerekir. Çünkü Allah'tan başkasının adına ya da başka bir şeye yemin edilmez edilmesi doğru değildir, yanlıştır. Haşa, sanki e, onu Allah'ın yerine koymuş gibi manasına gelir ama Allah'ın kelami olduğu için e, bir de bilmediğimiz için bu e, inşallah sorun olmaz. Yapılması gereken şey nedir? Ye, yemininin diyetini verip e, ziyaretini yapmasıdır. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Herhangi bir konuda yemin ettiğinizde sonra onun tersinin daha hayırlı olduğunuzu, olduğunu gördüğünüzde yemininizi bozun, o hayrı yapın, o güzel işi, o doğru işi yapın, yemininizin kefaretini de verin dedi. Yapılması gereken şey budur. Eğer o anda e, o kefareti verme durumu yoksa, kefaret on fakiri doyurmak, on fitre diyelim. Eğer o anda o gücü yoksa daha sonra ödenmek üzere onu yine bozmalıdır. Onu hemen bozmalıdır çünkü. O gayrı geciktirmesi, o doğruyu geciktirmesi doğru değildir. Hemen kayın pederiyle görüşmesi gerekir, ziyaret etmesi gerekir. Kayınpeder, kaynana ana yerinde, baba yerinde, konumunda demektir. Kendi anasına, babasına nasıl insan o sorumluysa, o muhabbeti göstermesi, o saygıyı göstermesi, o yakınlığı göstermesi gerekiyorsa, her iki taraf hem erkek hem kadın için bu böyledir. kayın kayınbabasına da aynı sevgiyi, aynı hürmeti, aynı yakınlığı, muhabbeti göstermesi gerekir. Doğrusu olan budur. Dolayısıyla yemini bozsun, gerekeni yapsın. Sonra onun fitresini, diyetini ödesin. Resulullah Efendimiz'in emri böyledir. Efendim aynı izleyicimiz şöyle de sormuş, insanın yüzünü ve kaşını aldırması günah mıdır demiş. Evet. Yüzünü ve kaşını aldırması günah mıdır? Eğer yüzde çıkan kıllar zaten kadınlar için o sonradan bir fazlalık olduğu için alınması değil, belki alınmaması daha günahtır Çünkü yüzünü nasıl yıkıyorsa ondan da temizlemesi gerekiyor. E, iş kaşa gelince o şeyi bozmadan asıl e, yaratılışı bozmadan e, düzeltmesi uygun olabilir. E, öyle e, hepsini alması doğru değildir. Onun için e, böyle şeylere takılmak da doğru değildir. Allah onu öyle yaratmış. E, Allah ne buyurdu ayet kelimesi de, süs içinde yetiştirile onu beğenmiyorlar? Savaşamayan, savaşa gidemeyen söz içinde yani böyle sadece e, güzellik olarak yarattığını mı beğenmiyorlar? buyurdu. E, onun için güzellik onun fıtratında var. Güzel olmak, güzel görülmek onun fıtratında var. O da kendini o e, fıtrat itibariyle ona uyarken güzel olmaya çalışır. Yüzünü de alır, kaşını da alır, şeyini alır. Bunlara takılmak doğru değildir. Yani bunlar kullukla ilgili mesele değildir. İmanla ilgili meseleler değildir, sorunlar değildir. İmanı bilmeyenler, kulluğu bilmeyenler böyle şeylere takılırlar. Ee, anlatırken sanki bu dinmiş gibi anlatırlar. İşte şöyle girmek gerekir işte. E, Kaçtır, gözdür, bilmem nedir böyle şeylerle meşgul olurlar. Söylemiştim Allah bizden canımızı istiyor, canımızı. Malını canını vermedikçe ne buyurdu? Allah müminlerden malları ve canları e, karşılığında safra Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır. Allah senden malını canını istiyor. Sen kalk söyle yüzünü almışsın işte bu buna cehenneme gidiyorsun. Kim söyledi? Hangi dinde var bu? Bu kimin dinidir? Zaten böyle söylüyoruz zaten. Onun için böyle şeylerle meşgul olmak doğru değildir. Yani gönlümüzü böyle şeylerle meşgul etmemiz doğru değildir. Gönlümüzü Allah'ın muhabbetiyle doldurmamız lazım. Allah oraya tecelli etsin diye gönlümüzü hazırlamamız lazım. Böyle şeylerle meşgul olmayalım. Buna beraber yüzünü, gözünü düzeltebilir. Herhangi bir sorun olmaz, sıkıntı olmaz. Efendim evet. olsa. Yani şöyle düşünmek gerekir. Yani eşi eve getiğinde o haliyle görünce onu öyle yani beğenir mi? Onu öyle sever mi? gönlü huzurla dolar mı? Dolmaz. Temiz olması gerekir. Allah çok çok temizlenenleri sever. Hem manevi temizlik için böyledir, hem zahiri temizlik için böyledir. Evet. Ben bir kısa bir ara veririm, isterseniz Olur. devam ederim ya da 12'ye kadar devam ederim. Siz bilirsiniz. Devam edelim, isterseniz. Devam Evet. Efendim Aynur Kara İstanbul'dan İslam'ın beş şartı doğru bir tabir mi? Beş şartın içinde hacca gitmek var. Herkesin o imkanı yok. Şart dediğimizde dinde zorlama olmaz mı? Ayette yol bulan imkanı olan gelsin diyorsa Peygamberimizin hadisinde hac için İslam'ın şartı der mi sizce? Evet. Şart deyince Mutlaka o şartların oluşması için, olgunlaşması için o şartın da şartları vardır. Mesela diyelim ki biri hastadır. Oruç tutma şartı onun için geçerli değildir. Eğer iyileşme imkanı yoksa sadece ne yapar? Orucun fitresini verir. Diyetini verir. Şartlar oluşmamışsa aynı şekilde biri e, haca gitmesi için onun bir maddi e, imkanın olması gerekir. O maddi imkan yoksa hac onun için şart değildir. Ama şartlar müsaitse e, denmiştir. Şartı böyle anlamak gerekiyor. O şartın da şartları vardır. Şartlar uygunsa o şart olur. Uygun değilse ona şart olmuyor. Yani mesela bir e, fakire e, hayatı boyunca eğer zekat verme imkanı olmazsa zekat şartı yoktur ona. Haca gitmeye imkanı yoksa, haca gitme şartı yoktur ona. Hastaysa, oruç tutamıyorsa, oruç tutma şartı yoktur ona. Geriye ne kalır? Geriye namaz kalır. Bir de kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet zaten e, imanın şartıdır. İmanın kendisidir. Yani Allah e, hiç kimseye gücünün yetmediği bir sorumluluğu yüklemez, bir yükü yüklemez dedi gücünün yetiğinden o sorumludur. Ne kadar gücü yetiyorsa onun için şartlar o kadar emirdir. O kadar şart olmuştur ona, o kadar farz olmuştur, o kadar emir olmuştur. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Evet. Hanım Hazra Kaya bu yeni gelen bir sorudur efendim. Sorular bir hayli birikteilsin. Evet. Anda bitirebildik. Efendim Hazra Kaya şöyle Allah'ın selamı üzerinize olsun efendim. Olsun Arapçayı iyi bilen bir insan Kur'an'ı ben kendim anlarım diyebilir mi? Allah sizden razı olsun. Bizi hem bu dünyada hem de ahirette sizinle beraber eylesin. Evet. Mutlaka anladıkları sınırlı olur. Bir mühkem ayetler vardır. Bir müteşabih ayetler vardır. Bir ayetlerin zahiri tarafı vardır. Bir de batını tarafı vardır. Ben anlarım demesi doğru değildir. Anlayabilmesi için önce Zahirini anlaması gerekir ama bir de ayetin hikmeti vardır, Allah'ın muradı vardır. Bunu mutlaka bir hikmet ehlinden öğrenmesi gerekir. Allah kime hikmet vermişse pek büyük bir hayır, pek çok hayır vermiştir dedi. Allah'ın muradının ne olduğunu ayeti okurken hikmet ehli anlar. Eğer hikmet ehli değilse onu anlayamaz. Dolayısıyla ben anladım demesi doğru değildir. Ne yapması lazım? onu ders edinmesi lazım. Allah'ın emridir bu. Allah'ın ayetlerini ders edinmek. Niye ders ediniyoruz? Anlamak için. Ben anladım deme. Onu ders edinin. Aranızda ders edinin. Hikmet ehlinden onu ders edinmek gerekiyor. Hikmetini anlamaya çalışmak gerekiyor. Öğrenmeye çalışmak gerekiyor ki hem zahiri tarafını hem de o batini manevi tarafını hikmetini anlayabilelim. Hikmetini anlayabilmek için de Allah'ın ona hikmet vermiş olması gerekir. Bu da manevi bir ikramdır, manevi bir nimettir. Allah kendini ona tanıtmış, dolayısıyla Allah'ın muradını Rabbini tanıdığı için biliyor. Dolayısıyla tek başına okuması, ben anlarım demesi e, ceharetinden olmuş olur. Kendi kendine zulüm olur. Bununla beraber bu kibir olur. Kibirlenmek olur. Ben bana yeterim deyip kendini müstahını görmek olur. Herkes herkese muhtaçtır. Her bilenin üzerinde bir bilen vardır buyurdu Allah. Onun için bir bilenden öğrenmek lazım. Bildiklerini öğretmeye çalışırken bilmediklerini de öğrenmeye çalışmak gerekir. Bu son nefese kadar böyledir. Örnek olarak söylüyoruz. Resulullah Efendimiz hayati boyunca Allah'ın kendisine vahyettiğini, Allah'ın kendisine öğrettiklerini öğrendi, öğrendiklerini aynı şekilde öğretti. Bir yandan öğreniyor, bir yandan öğretiyor. Bütün hayati boyunca. Bütün insanlara düşen de budur. Hayati boyunca bir yandan öğrenecek, bir yandan da öğretecek. Bir ayeti bile okurken, 50 sefer aynı ayeti okumuş olabilir. 51. sefer okuduğunda onun gönlünde başka bir hikmet açılır. Başka bir mana açılır. Ona başka bir ufuk açar. Onun için onu tekrar tekrar okuyoruz. Tekrar tekrar okurken bir de tekrar tekrar okuyanlardan ders edinirsek o zaman çok farklı şeyler öğrendiklerimizi göreceğiz. Allah kibirlenenleri sevmez. Kendini beğenenleri ben bana yeterim diyenleri Sövmez. Onun için arada bir söylüyoruz, eğer bilsem ki biri bana bir harf öğretecek, evet yeminle söylüyorum, gidip diz çöküp o harfi öğreneceğim. Neden? Çünkü benim ebedi hayatım için o gereklidir, o lazımdır. Kur, bildiği kadarıyla, öğrendiği kadarıyla Rabbini tanır, aynı şekilde imana sahip olur. Allah hiç bilenlerle bilmeyenler biri olur mu dedi. Allah'tan layıkıyla ancak alim kulları haşyet duyar. Onu tanıdığı için. Bütün varlığı, bütün kainatı, evet, insanları, kendini Allah'ın kitabı olarak, ayeti olarak okumak gerekiyor. Bununla beraber Allah kulunun üzerinden öğretiyor. Yani evet karşındaki bir kul olabilir. Ama onun üzerinden Allah sana öğretiyor. Bazen bir çocuğun üzerinden öğretir. Bazen bir cahilin üzerinden öğretir. Bazen bir gayrimüslimin üzerinden öğretir. Bize düşen hikmeti bulduğumuz yerde almaktır. Bununla beraber onu öğrenmeye, anlamaya çalışıp bildiklerimizi öğrenmeye çalışırken bilmediklerimizi öğrenmeye çalışırken bildiklerimizi de öğretmeye çalışmamız gerekir. Yoksa kibirlenmiş, kendimizi beğenmiş kendimizi müstağni görmüş oluruz ki bu insan için felaket olur. Evet. Efendim Nurdoğan Barış Trabzon'dan kıymetli kıymetli efendim ellerinizden hürmetle öper günden güne artan muhabbetimi eşinize arz ederim efendim. Efendim sohbetinizdeki ilginç bir tecelliyi hikmetini de sual ederek paylaşmak istiyorum. Huy olarak maalesef dağınık ve tertipsiz bir kişiyim. Fakat çok tuhaftır ki sohbetlerinizi pür dikkatle dinlerken bir de baktım ki aynı anda sohbetten hiç de kopmadan büromu ve masamı evde isem etrafımı gayri ihtiyarı topluyor, tertipliyorum. Hiç huyum değilken sohbette tam dalmışken zuhur eden bu hali hikmetinden sual ederek arz ederim. Gönlümüz toparlandığında dağınıklık bizi rahatsız etmeye başlar. Gönlümüz toparlandığında. Gönüldeki e, şeyler, olması gerekenler yerli yerine oturduğunda başlarız etrafımızı düzeltmeye. Başlarız masamızı düzeltmeye, evimizi düzeltmeye, hanımsa e, mutfağı düzeltmeye başlar. Düzelen gönlümüzdür o tertip haline gelen bizim gönlümüzdür. Gönül o tertibi bulunca etrafından aynı şekilde düzeltmeye başlar. Bu manevi bir durumdur. İçeriden gelen bir şeydir. Yani onu iradesiz yapıyoruz. Buna hamd etmek lazım. Sohbetleri gerçekten dinliyormuş. Gerçekten gönlü o manevi hali alıyormuş. Gönülde her ne, nerede olması gerekiyorsa, o yerine yerleştiği için evet, etrafımızı düzeltmeye başlarız. Kendimizi düzeltmeye başlarız. Zahiri olarak, manevi olarak o tertip olunca bir sefer zahiri tarafı da düzeltmeye çalışırız. Bunun sebebi budur. Buna hamd etmek lazım. Allah mübarek etsin diyoruz. Evet, efendim anne izleyicimiz, ''Efendim ellerinizden öper ve tüm kardeşlerimle birlikte selam ve muhabbetlerimi arz ederim.'' demiş efendim. Allah bir sualı var. ''Eski bir Arif-i Billah sohbetinde Mürşid-i Kamil bir vücuttur ki gördüğünüz gövde onun sadece bir gölgesidir. Ve bu zatların sizin için en somut olan tarafı yani sizin için vücudu kelimesidir.'' buyurulmaktadır. Mürşid, ''Mürşidin kelamını bu açıdan arz eder misiniz?'' Hürmetlerimle. Evet. Arifi billah demek Allah'a arif olan, Allah'ı tanıyan. Elbette ki eğer biri arifi billah olursa, Allah'ı tanırsa, daha doğrusu Allah kendini ona tanıtırsa. Resulullah Efendimiz buyuruyor diye aleyhissalatü vesselam Allah kendini sevdiklerine tanıtır. O sevgiyi hak etmiş, Allah'ı sevmiş, sevgisini ispatlamış, Allah'ın sevgisine layık olmuş o sevilme e, hakkını kazanmış. Allah onu sever ve kendini ona tanıtır. <gülüyor> Eğer Allah kendini bir kula tanıtırsa, o kul arifi billah olursa, kendisine ait hiçbir şeyin olmadığını görmüştür, tatmıştır, yaşamıştır. Bütünüyle, bütün varlığının Allah'a ait olduğunu hem görmüş, hem bilmiş, hem de bunu tatmış, yaşamıştır. Dolayısıyla ona ait bir şey yok. Üzerindeki vücut bir elbise gibi durur. Vücut. Elbisesidir sadece o. Sadece onun o manevi tarafını Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecellisini perdeliyor. Örtüyor onu. Bir beşer gibi görünüyor. Ama o vücudun arkasında, daha doğrusu elbisenin arkasında zatıyla tecelli eden, sıfatıyla tecelli eden Allah'ın kendisidir. Onun mesela konuşmasını nasıl anlamak gerekiyor? Manevi konuşmasını, evet, zahiri olarak herkes gibi bir beşerdir. Bir vücuda sahiptir, yer, içer, yorulur. Ne buydu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Ben de sizin gibi bir beşerim. Sevindiklerinizle sevinir, üzüldüklerinize üzülür. Zahiri olarak biri beşer. Ama o Allah'ın Resulü. Allah'ın vahyini taşıyor. Bununla beraber her ne söylerse söylesin, mutlaka onu Allah'tan söyler. Allah ile söyler. Yanlış bir şey onu ağzından çıkmaz. Her ne söylerse ona bir hikmeti vardır. Her ne söylerse o mutlaka insan için, insanlık için o hayırdır. Her ne söylerse söylesin, o Allah'tan aldığını söyler. Allah ile söyler. Dolayısıyla Tua'daki ağaç gibidir. Tua'daki ağaç gibi. Nasıl ki Allah ağaçtan Hz. Musa'ya hitap ettiyse, ama ağaç ağaçtır. Ama hitap eden ne kimdir? Allah'tır. Dolayısıyla onun kendisi için sözünü öyle anlaması gerekir. Mürşidinin sözünü öyle anlaması gerekir. Bu adam, bu odaki ağaçtan yani o bedenden, o vücuttan hitap eden, onu kendisine davet eden Allah'tır. Ama ağaç ağaçtır, o bir beşer. Ağacı unutmuyoruz. Bununla beraber arifi billah olduğu için onun Allah ile konuştuğunu da e, nasıl ki kutsi hadiste bütün alimlerimiz bunu biliyor. Kulum kendisine farz kıldıklarımla en güzel şekilde bana yaklaşır. Sonra diğerleriyle nafilelerle yaklaşmaya devam eder. Nihayet kulum ben kulumu severim. O sevgiye layık oldu. Nihayet ben kulumu severim. Ben bir kulumu sevdiğimde o kulum benimle görür, benimle işitir, benimle tutar, benimle yürür. Evet bir de kalbi olurum. Benimle de söyler. Bunu böyle anlamak lazım. Arif-i billah budur, müshidi kamil de budur. İkisi arasındaki fark, müshidi kamil hem arif-i billahtır hem de arif-i billah yetiştirmek için vazife almıştır, müshidi kamil. Bence bu kadar yeterli olsun. Efendim Denizli'den Şehri Canbaz. <gülüyor> Selamünaleyküm. Ali İmran suresinin 20. ayet ayetinde geçen ümmi kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır? Allah sizlerden az olsun. Evet, Allah e, buyuruyordu, eğer onlar seninle tartışmaya girerlerse, de ki onlara bana uyanlarla beraber ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere de öyle. Söyle siz de Allah'a teslim oldunuz mu? Eğer onlar Allah'a teslim olurlarsa, doğru yolu hidayeti bulurlar. Evet, buldular demektir. Yok eğer yüz çevirirlerse sana düşen sadece evet, tebliğ etmektir. Allah kullarını görendir. Kimin ne yaptığını bilendir ve onları görendir. Ehli kitap ve Ümiler. Ümmiler ehli kitap, kitap ehli Allah'ın e, kitap verdiği yani bir kitaba iman etmiş olanlar. Yani Tevrat'a, İncil'e, Zebure herhangi bir kitaba iman etmiş olanlar. Ümmiler ise diğerleri demektir. Herhangi bir kitaba iman etmemiş olanlar, herhangi bir kitabı olmayanlar, okuma yazması olmayanlar diye tabii tarif edilir. Daha doğrusu, kitap hakkında, kitaplar hakkında bir bilgisi olmayan, bir bilgi edinmeyen, bir kitap okumamış olan manasındadır. Resulullah Efendimiz için ümmi kelimesi kullanıldığında çok daha farklıdır. Hem herhangi bir bilgiyle kirlenmemiş manasındadır. Daha önce herhangi bir dine tabi olmamış, herhangi bir e, kitaba tabi olmamış manasındadır. Buna beraber tertemiz demektir. Buna beraber e, ana gönüllü demektir. Yani e, ayet içinde geçerken o ayete göre o manayı alır, farklı farklı manaları beraberinde alır. Bir kelime on manaya geliyorsa, o on manayı birden söylemek gerekiyor. Tek tek söylemek gerekiyor ki ayet tam olarak anlaşılsın. Evet, ümmi, el kitap ve ümmi demek e, kitap verilenler, bir kitaba tabi olduğunu söyleyenler Buna beraber bir de herhangi bir kitaba tabi olmayanlar, kitabı bilmeyenler, bir bilgisi olmayanlar, bu konuda hiçbir fikri olmayanlar demektir. Eğer onlar da teslim olurlarsa hidayeti buldular, Yok teslim olmazlarsa de ki onlara benim vazifem sadece size hakkı tebliğ etmektir. Ben size tebliğ ettim. Allah sizi görüyor. Hesabı siz yapın demektir. Evet. Efendim aslında bize ayrılan süre evet. nihayet bulmuş ama dört tane sorunuz daha vardır. Soralım. Soralım. soralım. Efendim Erhan Karakuş Denizli'den Selamun Aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, mahfileti ve bereketi Sizlerin ve tüm mümin ve Müslüman kardeşlerimin üzerine olsun efendim. Amin. Efendim, Ramazanınız mübarek olsun. Sorusu var efendim. Boy abdesti en doğru şekilde nasıl alınır? Bir de alınan gusulle namaz kılınır mı? Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun efendim. Allah razı olsun. Sondan başlayalım. Gusül abdestiyle, alınan gusül abdestiyle namaz kılınır. Cuma namazı kılınır. Tıpkı abdest almış gibi... Ee, bütün ibadetleri yapar. Yani abdesti olmuş olur. Gusül abdesti nasıl alır? Hücre alınır. Bunun farzları vardır. Farzi, bütün bedenin ıslanmasıdır. Bu onun farzıydı. Gusül'ün farzıydı. Ama bir de tabii ki sünnetleri vardır. E, kitaplarda zaten onu yazıyor. Önce temillenmektir. Sonra böyle abdest alır gibi bir abdest alıp sonra sağdan başlayıp e, yine yıkanmaktır. Ama e, mesele farz olan bütün vücudun ıslanmasıdır. Yani biri e, güsletme niyetiyle havuza atlasa, çıksa, her tarafı e, ıslanırsa güsül abdesti almış olur. Kısaca böyle olsun. Evet. Efendim Halil Bozkur sormuş. Alkol satılan bir marketten alışveriş ediyoruz. Bunun bize bir cezası var mı? Eğer yakında başka e, alışveriş yerleri varsa aynı şartlarda orada yapmaları daha doğrudur. Yok, eğer böyle bir imkan yoksa herhangi bir sorun olmaz. Evet. Efendim Yusuf Övenç Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Oruçluyken bilgisayardan oyun oynarsak bir sıkıntı olur mu? Sizleri çok seviyoruz. Hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Herhangi bir sorun olmaz, herhangi bir sıkıntı olmaz. E, Bununla beraber Bilgisayarda oyun oynamak yerine mesela çok daha güzel şeyler yapabilirler. Oradan ayetler dinleyebilirler, ayetler okuyabilirler. Veya başka şeyler öğrenmeye çalışabilirler. Onu böyle eğitime dönüştürmek daha doğru olur, daha güzel olur. Buna beraber oyun oynamalarında da zaten yaşı küçük görünüyor kardeşimizin. Onun için herhangi bir sorun da olmaz. Anne hani izleyicimiz efendim sormuş son olarak sorusu evet. şu efendim dünyaya ahireten bakabilmemiz için ne yapmamız gerekir, Bakışımız nasıl olmalı sizleri çok seviyoruz efendim. Evet. Dünya ile ahireti birleştirmeli, dünyayı ahiretin tarlası olarak görmemiz gerekir. Bir e, veli ile sıradan insanlar arasında bir fark vardır, bir fark. Bu farkı doğru anlamak gerekiyor bir mümin. Mümin velidir aynı zamanda. Allah'ı her şeyden çok sevendir. Ahireti dünyadan daha çok sevendir. Meleki şeyleri, şeytani şeylerden daha çok sevendir. Evet. Resulullah Efendimiz'i her türlü örnekten daha çok sevendir. Böyle biri e, velidir. Aynı zamanda hayata bakışı şöyledir. Dünya bir mümin e, İmtihan yeri, kazanma imkanı olan bir yer, Allah'ın kuruna kazanması için imkan tanıdığı bir yer, eh, ahiretin tarlası. Her ne olursa olsun onu bir imtihan olarak görür. Bir kazanma imkanı olarak görür. Dolayısıyla güzel yapıp, doğru yapıp, Rabbini dinleyip, peygamberine tabi olup onu ahirete gönderir. ile ahireti birleştirmiş oldu. Aynı zamanda ah dünyayı ahiretin tarlası da tarlatı olarak da görmüş oldu. Bu velidir, bu mümindir. Dolayısıyla dünya ile ahireti de birleştirmiştir. Bir şey yaparken mizana bakıyor. Yani kıyamet günü Allah onu hesaba çekerken bu mizanın hayır tarafında duruyor, sevap tarafında duruyor. Yanlış yaptığında da bunun diğer tarafa gideceğini biliyor. Onu yapmamaya çalışıyor. Yapınca tövbe edip, istihbar edip, pişman olup onu oradan temizlemeye çalışıyor. Bu artık ahireten dünyaya baktı, bakıyor demektir. Ee, bu kadar yeterli olsun isterseniz. Evet. Ee, kardeşlerimize, bütün müminlere, Müslümanlara Ramazan'ın hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Hepimizi Allah'a yaklaştırmasını diliyoruz. Gönlümüzü Rabbimize, Rabbimizin zikrine, vahyine aşmayı diliyoruz. Kardeşlerimize, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz bir sonraki programımızda buluşmayı umut ediyoruz Rabbimizden. Hafta içi göndermek istediğiniz sorular varsa sorularınızı iletişim adreslerimizden bize gönderebilirsiniz. Bir sonraki programımızda buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın, Allah'a emanet olun zat.